Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yine Ramazan-ı Şerif'in ruhuna çok da uygun olmayan ama belki de tam da bu zamanda anlatmamız gereken bir konuyla, konumuzun devamıyla daha doğrusu huzurlarınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta insanların dinden uzaklaşma sebeplerine Kur'an-ı Kerim'de genel olarak nasıl bakıldığını konuşmuştuk. Bugün de e, sosyolojik bir araştırmada e, bu konunun e, nasıl tasnif edildiğini, sebeplerin nasıl tasnif edildiğini e, ve bu tasnifte ele alınan e, başlıklara Kur'an-ı Kerim'den e, nasıl bir yaklaşımla bakabileceğimizi konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Ben önce yorumları kapatayım çünkü onlar benim çok aklımı karıştırıyorlar. Evet, Tekrar hepinize hayırlı akşamlar. Rabbim inşallah e, kelamını en doğru şekilde anlayanlardan e, ve en güzel şekilde hayatına geçirenlerden etsin cümlemizi. Ve e, Bakara suresinde bir bölüm var. Biraz önce çalıştım o bölümü bir başka çalış, e, iş için. E, efendim Orada anlatıldığı üzere Hz. İbrahim'in Nemrut'la yaptığı Allah inancı hakkındaki tartışması arkasından Üzeyir Aleyhisselam olduğu söylenen ama ayette ismi geçmeyen şahsın e, dirilişi gör, görmek istemesi e, ve Cenab-ı Hakk'ın onu 100 yıl öldürüp ondan sonra tekrar diriltmesi o tam bir kasabadan geçerken. E, efendim hemen arkasından 260. ayette de Hz. İbrahim'in e, dirilişi görmek istemesi. Ya Rabbi nasıl dirilteceksin ölüleri bana göster demesi. Ve bu ayetlerde Allah inancı hakkında Hz. İbrahim ile tartışan Nemrut eleştirilirken e, dirilişi görmek isteyen Üzeyr ve e, İbrahim Aleyhisselam'ın eleştirilmeyip tam tersine ikisine de mucizevi bir e, yolla e, dirilişin nasıl olacağının gösterilmesi yani hikmete erişmelerine e, ilahi yardım ve desteğin gelmesi. Bizim bugün anlatacağımız konuyu aslında çok güzel bir şekilde özetliyor ve çok içeriği çok daha kat kat zengin bir şey anlatılıyor orada bizde imanın sağlamlaştırılması ve hikmet bulma, hikmet arama mücadelesi anlatılıyor. Üzerinde durmanızı ve çalışmanızı canlı gönülden tavsiye ederim. Bakara 258 ve 260'ım. Şimdi ona yine döneceğim tekrar ee, inşallah fırsat bulursam. Ee, geçen haftayı şöyle çok kısaca bir özetleyelim arkadaşlar. İrtidat maddesini tavsiye etmiştik İslam Asiklopedisi'nden. Ee, dinden dönme konusu ve bu çok İslam'ın çok eleştirildiği konulardan bir tanesi. Ee, kendi içimizde de çok eleştiri görüyor, alıyor ve işte bu tip örnekler vererek bak ya adamlar dinden döneni öldürüyorlar öldürülmesine hükmediyorlar falan diyerek bütün fıkhi müktesebatın bütün e, bilhassa sünnete dayalı müktesebatın reddedilmek için bir vesile kılındığı bir bahane kılındığı ciddi bir konu fakat aslında işin öyle olmadığını yani siz şö şöyle söyleyeyim arkadaşlar siz e, işte diyelim ki mesela e, bir İslam medeniyetine mahsus bir birimi bir e, ilmi bir e, çabayı Reddetmek istiyorsunuz. Niye reddetmek istiyorsunuz? Çünkü e, muhtemelen, yani ben kendi kavrayışımı söylüyorum. E, çünkü kendi hayat anlayışınız, e, kendi e, İslam anlayışınız orayla örtüşmüyor ve orası size referans olmadığı sürece ciddi bir e, meşruiyet e, sıkıntısı yaşayacaksınız. Dolayısıyla siz karşı saldırıya geçiyorsunuz. Onun meşruiyetini yok sayarak kendinizi e, böyle bir, meşruiyet dayanağı aramak zorunda bırakmamış oluyorsunuz. Efendim böyle bir yola girdiğinizde mesela söz gelimi işte tasavvufu reddetmek istiyorsunuz faraza inanın birçok malzeme bulursunuz. Yani tasavvufi metinlerde onu reddetmek için, onun İslam'a aykırılığını, İslam dışılığını göstermek için birçok malzeme bulabilirsiniz. Nasıl yorumladığınıza bağlı tamamen. Fakat eğer siz tasavvuftan İslam medeniyetinin çok kuvvetli bir unsuru bir medeniyet inşa etmede çok önemli bir kurucu öğe olarak istifade edildiğini görmek istiyorsunuz ve o anlamda tasavvuftan yararlanmak istiyorsanız bu sefer de onu destekleyen deliller bulabilirsiniz kaynakları incelediğinizde. E, acizane kanaatim arkadaşlar, e, bu arada müpemlik kültürü ve İslam diye bir e, çalışma var. Onu da e, bilhassa akademik çalışan arkadaşlara çok hararetle tavsiye ederim. E, acizane kanaatim arkadaşlar, İslam medeniyeti, İslam ilim tarihi özellikle. E, hiçbir zaman e, şunu yazamazsınız, şunu düşünemezsiniz, böyle düşünürseniz işte e, size şöyle yaptırımlar uygulanır diye bir kısıtlamaya gitmediği için Bugün de o kısıtlama olmadığı için mesela işte Diyanet ne yapıyor Diyaneti göreve çağıran böyle şeyler var arkadaşlar kimse kimseyi İslam tarihi boyunca susturmamıştır İslam medeniyetinde her türlü görüş yazılmış her türlü kitap çevrilmiş her türlü tartışma yapılmış. Yani ben şimdi mesela bu ayetlere bakıyorum. Düşünün yani bir peygamber, diğeri de peygamber olduğu söylenen iki kişi Cenab-ı Hakk'a diyorlar ki Ya Rabbi nasıl dirilteceksin? Tamam dirilteceğim diyorsun da nasıl dirilteceksin? Ben onu görmek istiyorum diyor yani. Ve Allah Teala iyi niyetle sorulan Gerçekten görmek amacıyla, gerçekten anlamak amacıyla sorulan bu soruyu reddetmiyor. Sen kimsin? Sen işte dünyadayken nasıl anlayabilirsin dirilişi? Ama mesela reddettiği de var. Görmek istiyor Hazreti Musa. Hayır göremezsin diyor. Fakat ona da bir tecrübe yaşatıyor yine de. Niçin göremeyeceğini daha tecelli ederek biliyorsunuz kaldıramazsın. Çünkü o... Format yani dünya formatı, dünyadaki kapasite ve imkanlar Allah'ın görülmesine izin vermeyeceği için göremeyeceksin beni diyor. Bak eğer daha dayanabilirse sen de dayanabilirsin diyor. Demek istediğim arkadaşlar. Ee, özellikle irtidat maddesini okuduğunuzda herkes yani sanki bütün ulema tarih boyunca mürtetler öldürülsün denmiş ve İslam toplumunda işte falan dinden çıktı öldürelim falan da dinden çıktı öldürelim böyle bir görüş e, uygulanmış böyle yaşanmış sanki efendim böyle bir e, izlenim oluşturulmaya çalışılıyor ve buna dayanarak efendim bütün o külliyat reddedilmeye çalışılıyor bu konuda sizi Acizane bir kardeşiniz olarak efendim uyarmak istiyorum. Lütfen ansiklopediyi okuyun. Herhangi bir konuda zihninize bir şey takıldığında öncelikle bakmanız gereken yer. Yani bunu topluma yerleştirebilirsek gerçekten kendimi çok bahtiyar hissedeceğim. Efendim ilk bakmanız gereken yer ansiklopedi olmalıdır. Çünkü orada bütün mezheplerin görüşlerini, bütün fukuhanın yani önde gelen fukuhanın tabii görüşlerini, delillerini, bunun bunu, o ele alınan konunun tarih boyunca nasıl tartışıldığını görme imkanınız olacak. Neyse yine bir ansiklopedi reklamından sonra efendim irtidat maddesini okumanızı söylemiştik ve çok kısaca temas etmiştik. Öldürme cezasını sadece vatana ihanet suçuyla birleştiği zaman, yani dinden çıkıp düşmanla işbirliği yapma ve yaşadığı topluma ihanet etme, hainlik etme, bilhassa da bir savaş durumunda hainlik etmeyle alakalı olduğunu belirtmiştik. Orada da zaten anatöpede bunu daha detaylı görmüşsünüzdür baktıysanız. Ve geçen hafta Kur'an-ı Kerim'in dinden çıkma, dinden daha doğrusu uzaklaşma konusuna genel olarak nasıl baktığını, irtidat konusuna nasıl baktığını söylemiştik, konuşmuştuk. Bunun en önemli ayet-i kerime bu konuda, en çok onun üzerinde durduk ve gerçekten o ayeti hani iliklerimize kadar sindirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi çalışmamız bize, çok iyi bir müfredat veriyor o ayet-i kerime. O da Maide suresi 54. ayet ve tabi peşinden hemen 55. ayet çünkü o da e, tam tersine hani kendimizi sağlamlaştırmak için e, neye dikkat etmemiz gerektiğini bize söylüyordu. Bu ayet-i kerimeyi geniş geniş işlemiştik geçen hafta arkadaşlar. Ondan sonra e, Kur'an-ı Kerim'de bu irtidad konusunun e, o bahs şimdi bahsedeceğim, bugün bahsedeceğim araştırmadan bağımsız olarak yani genelde 3 başlık altında incelendiğini görmüştük bizim tespitimiz bu yani Allah demiyor işte 3 tane başlıkta ben bu konuyu inceleyeceğim demiyor bilirsiniz Kur'an'ın bunu. bizim tespit edebildiğimiz 3 başlık görebilmiştik biz birincisi Allah müminlerin imanını imtihan edecektir yani iman bir kere erişilince sonsuza kadar sizinle kalan kalması garanti olan hiç değişmeyecek bir konu değildir. Bütün nimetler gibi im iman en büyük nimettir ve o da bütün nimetler gibi imtihan edilecektir. İ i̇man denenecektir yani. Bununla ilgili ayet kelimeleri söylemiştik arkadaşlar. O zaten şeyde yazmışlar postun altına da yazmışlar sağ olsun kardeşlerimiz çok dikkatli dinlemişler. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'de insanların dinden uzaklaşmasına sebep olabilecek içsel nedenler üzerinde durulduğunu görmüştük. Bunlardan bir tanesi kalplerin katılaşmasıydı. Onun sebeplerini söyledik. İnsanın kalbi nasıl katılaşır? İkincisi öğüt ve ikazları ciddiye. Tabi bunlar birbirinin sebep ve sonucu aynı zamanda. Öğüt ve ikazları ciddiye almayıp şeytana uymanın. Yani ilahi öğütlere kulak tıkamanın. Onun işte bugün sosyolojik nedenleri üzerinde duracağız. Buna sebep olduğunu insanın imandan uzaklaşmasına sebep olduğunu görmüştük efendim dış faktörler çerçevesinde yani bir de çünkü bizim etkilendiğimiz bir dış dünya var bu dış faktörler çerçevesinde de arkadaşlar sayılan başlıklar özellikle kafirlerle dostluk yapmak müminleri bırakıp kafirlerle dostluk yapmak onların propagandalarına kapılmak mesela bugün işleyeceğimiz konuda bu yine çok bariz bir şekilde önümüze çıkacak Arkadaşlar mesela işte şimdi hemen söyleyeyim yeri gelmişken orada da tekrar ederiz. Mesela bugün çok çok pohpohlanan her yerde ama ve bizim bile bizim bile yani inançlı dindar insanların da yaptığı ve yani benim de çok sakınca görmediğim doğrusunu isterseniz bir bireyselleşme ve özgürleşme şeyi var miti var. Yani o kadar değerli ki senin birey olman senin işte kimsenin baskısı altında kalmadan kimsenin yönlendirmesiyle hareket etmeden kendi tercihlerini yani şöyle diyebiliriz buna sen ne olmak istiyorsun sen nasıl yaşamak istiyorsun öyle yaşamazsın e, görüşü mesela bugün çok hakim ve e, dinden uzaklaşma sebepleri arasında sayılıyor ve bunun doğal sonucu olarak yani sen ne istiyorsun hani bu önemli senin için e, fikrinin doğal sonucu olarak da özgürlük bu ikisi yani bireyselleşme ve özgürlük, birey olma ve özgür olma arkadaşlar benim için de şahsen çok kıymetlidir. Yani hayatım boyunca en kıymet verdiğim değerlerden birisidir. Yani benim e, bir insan olarak herkesten farklı özelliklerimle, beni ben yapan özelliklerimle var olabilmek e, ve bu konuda da özgür olabilmek benim için de çok kıymetlidir şahsen arkadaşlar. Şimdi burada... Problem yok. Burada problem ne biliyor musunuz? Yani bize bunu poşlayan ve bize bunu şiddetle empoze eden zihniyetin bunu inançtan ve ilahi değerlerden soyutlayarak yapması, kopararak yapması. Yani ben mesela işte ben olmalıyım. Benim tercihlerim önemli. Ben ne istiyorum? Çünkü ben tek. Çünkü bir de şu da çok önemli arkadaşlar. Siz kendiniz olduğunuzda. Ve gerçekten bu konuda özgür olduğunuzda bunun tam bir sorumluluk olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bize bunu söylüyor sadece. Siz insanın kendisi olmasını engellemiyor. Bakın Allah engelleseydi cennette Adem'i engellerdi arkadaşlar. Adem Aleyhisselam'ı engellerdi. Yani cennete yerleştirdim sana şu ağaçtan yeme diyorum. Nereye gidiyorsun derdi. Tutardı kolundan çevirirdi. Veya tutardı kolundan tabii çok insani bir şey oluyor. Yani mıhlanıp kalır da Hazreti Adem yerine veya da böyle bir şeyi düşünmezdi bile yani gidip o ağaçtan yemeyi düşünmezdi bile öyle bir format atardı ki zihnine Allah Teala insanın hiç aklından bile geçmezdi Allah'a isyan edecek şeyler yapmak dolayısıyla Allah Teala da bizi engellemiyor yani ama ne diyor ne diyor şu yani insanı Dinden çıkaran özgürlükle din din içerisinde tutan özgürlük şurası arkadaşlar. Allah Teala diyor ki evet özgürsün bütün seçimlerinde ama hesap vereceksin diyor. Sorumlusun bundan diyor. Bir bir de diyor ki diğer taraftan da. Evet herkes kendi seçimlerinde, kendi kararlarında hürdür ve bunun sorumluluğunu da üstlenecek. Dünyada ve ahirette yaptıklarınızın bir make sebet İnsanlar kendi elleriyle yaptıklarının sonuçlarını yaşayacaklar. Dünyada da ahirette de yani o sorumluluktan kaçamazsın. Çünkü özgürlük, Erich Fromm'un Özgürlük Korkusu kitabına da bakın fırsat bulursanız. Efendim özgürlük tam bir sorumluluk demektir. Yani hayatınızda özgürlük ne kadar artıyorsa sorumluluk ve hesap da o kadar artar. Özgürlükten korkutmuyorum. Ama belli taraftan da şimdi mesela allah Teala evet insanoğlunu ben işte irade ve ihtiyar sahibi olarak yarattım yani kendi hayatıyla ilgili tercihlerde bulunabilecek kapasitede yarattım ama doğruyu yanlışı da ona bildireceğim diyor çünkü hesap soracağı için hesap arkadaşlar bildirme gerektirir yani size ne denir ona kanunsuz suç olmaz denir yani sizin önce Doğru ve yanlış hakkında bilgilendirilmeniz lazım ki o konuda hesaba çekilebilirsiniz. Mesela iş tanımı e, profesyonel hayatta çok önemlidir. Ben bir yere işe girdim. Benden ne beklendiğini A'dan Z'ye kadar bilmeliyim ki yaptıklarımın doğru mu yanlış mı olduğunu e, ölçebileyim. Bununla da bırakmıyor allah Teala. İşte çatışma noktalarına doğru geliyoruz şimdi. Bununla da bırakmıyor. Bizi birbirimize karşı da sorumlu kılıyor. Diyor ki sen tek başına iyi olamazsın. Tek başına iyi olmakla yetinemezsin diyor. Senin topluma karşı sorumlulukların var, yakınlarına karşı sorumlulukların var, görüştüğün insanlara karşı sorumlulukların var. Ne sorumluluğun var? İyiliği yaymak, kötülüğü de e, hani fiziksel olmasa bile ama o fiziksel bile olabilir. Efendim yeri geldiğinde öyle durumlar olabilir. Yani mesela işte e, bariz bir örnek vereyim fiziksel engellemeye. Yani adam sokakta karısını öldürüyor. Yani adama beyefendi lütfen yapmayın. Demek yeterli mi? Yani dilinizle engel olmak yeterli mi? Orada işte karısını döve döve öldürüyorsa adam orada buna gücü yeten birkaç kişinin olaya müdahale etmesi lazım. İşte bu da eliyle engellemektir. Dolayısıyla biz e, şeye yani topluma kayıtsız kalamayız emri bil maruf neyi anil münker denen bir şey var işte çatışmalar da oradan başlıyor yani bireysellik diyor ki hayır diyor bana karışmayacaksın hiçbir şekilde diyor bana yanlışsın da demeyeceksin diyor burası da çok ilginç değil mi e, ama ilginç olan arkadaşlar benim e, bu konuda yani işte bireyselliği ve özgürlüğünü ne kadar savunduğu için dinden uzaklaşanlarda e, anlamadığım ve e, kendileriyle çelişiyor bulduğum hususlardan bir tanesi şu. Aynı insan yani dini ve ahlaki bir konuda kendisine herhangi bir hatırlatma yapılmasını asla kabul etmeyen insan mesela trendler konusunda işte nasıl giyineceği konusunda e, ne bileyim yani çeşitli zevkleri konusunda harcamalar konusunda son derece açık son derece açık, hatta gönüllü bir şekilde kendisinin yönlendirilmesini istiyor. Yani işte fenomenleri takip ediyor, onların fikirlerini soruyor, işte şu, şu şununla gider mi diyor, işte inler, outlar neler, işte hazlarla ilgili, dünyadaki zevklerle ilgili, harcamalarla ilgili, yani kapitalist dünya arkadaşlar bizi bütün değerlerimizden, ve toplumsal bağlarımızdan kopararak kendi propagandası karşısında tek başımıza bırakmak istiyor. Ben bu yüzden çok samimi bulmuyorum o çabaları. Neyse oraya tekrar döneceğiz. Dışsal faktörler arasında geçen hafta kafirleri dost edinip onların propagandalarına kanma konusunu işlemiştik. Bununla ilgili ayetleri ben size söylemiştim. Bir başka sebep olarak da efendim geliyoruz. Epey bir metin var çünkü gerçekten 40 sayfaya yakın e, ayet-i çıkmış. İşlerin ters gitmesi de insanların dinden uzaklaşma sebebi. Haç suresi 11. ayeti burada örnek olarak almışız. Bazı insanlar işleri yolunda gittiği zaman Allah'a kulluk ve ibadet etmekte sakınca görmüyor. Ama işler ters gittiği zaman e, Allah işte niye benim işlerimi e, böyle yapıyor ben de işte onun yolunu bırakıyorum diyor ve tam tersi bazıları da bazıları da nimetlerle azıyor yani onu da işlemiştik geçen hafta bunlar dışsal faktörler şimdi arkadaşlar bugün işleyeceğimiz bölüme geldik dinden uzaklaşma sebeplerine dair sosyolojik bulguların Kur'an'daki karşılıkları bugün işleyeceğimiz bölüm Emrah Çelik isimli bir araştırmacının yaptığı bir tez var. Doktora tezi bu konuda çalışmış. Türkiye'de gençlerin dinden uzaklaşma sebepleri üzerine. Ben tezi baştan sona okumadım ama bu tezi açıkladığı, oradaki fikirlerini açıkladığı bir videoyu izledim. Bana hakikaten bu konuyu çalışmaya beni teşvik eden, ya ne diyorlar bunlar? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de nasıl detaylı anlatılmış diye Kur'an-ı Kerim'i böyle şöyle baştan sona bu konuyla ilgili tarayıp böyle bir kendimi hani bu konuda sorumlu hissettiren bir video oldu. O video. Orada arkadaşlar dört tane temel sebep üzerinde duruluyor. Bilhassa gençlerin dinden uzaklaşmaları ile ilgili. Birinci neden işte az önce söylediğim bireyselleşme. Değer yargılarının kişiselleşmesi, kendi dışında bir doğru, kendi dışında bir ona dışarıdan öğretilen bir hakikat ve toplum tarafından mahalle baskısı deyin buna işte toplumsal yönlendirme deyin ne derseniz deyin. Toplum tarafından öğretilen, dikte edilen, yönlendirilen bir takım değerlerden uzak yaşamak, tamamen kendisinin karar vermesi. E, tabii bu bunun sonucu olarak haz eksenli bir yaşam var. Tabi o araştırmada bunlar söylenmiyor. Yani benim çıkardıklarım bunlar. Çünkü işte toplumsal değerleri reddediyor ama mesela kendisiyle ilgili diyor ki evet diyor ben diyor içki de içerim zina da yaparım evlilik dışı da yaşarım ama e, dindar bir insanım diyor yani ahlaklı bir insanım diyor kendisini ahlaklı olarak tanımlıyor işte bunun kendi hayatınızda da çok örneğini görmüşsünüzdür e, arkadaşlar işte mesela ticaret yaparken insan ilişkilerinde 40 tane yalan söylüyor hile yapıyor efendim e, kandırıyor karşısındaki insanı efendim menfaatçilik yapıyor mesela çıkarcı davranıyor bir sürü ama mesela diyor ki e, ahlaklı olmak için dine ihtiyaç yok diyor işte bak ben diyor yani benim, ben diyor dindar değilim ama çok ahlaklıyım diyor. Yani böyle bir kendini sorgulamadan kendisini hakikatin ölçüsü olarak görme e, hadisesi var. Zaten yukarıda biraz önce e, buna epey bir değinmiş oldum arkadaşlar. Ee, ne diyorlar bunlar? Özgürlük istiyorlar, her türlü e, kontrolü reddediyorlar kendi üzerlerinde. Şimdi işte bunun aslında tırnak içinde ünlem var burada. Yani bunun belli bir alana yönelik olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü dediğim gibi az önce mesela müzik zevki konusunda işte eğlence zevki konusunda para harcama zevki tatil anlayışı işte evlilik anlayışı birçok birçok konuda her türlü manipülasyona son derece açık ve gönüllü. Yani bu konularda hani aslında burada şunu söyleyelim daha dürüst bir ol, olacaksak yani dinin yönlendirmesine karşı tamam mı dinin o dini temsil eden aile büyüklerinin yönlendirmesine karşı. Yoksa baş yönlendirme yönlendirilmeye karşı değil. Tam tersine az önce söylediğim gibi biraz Instagram'ı inceleyin. Tam tersine gönüllü yani ne giyineceğini, hangi rengin neye yakışacağını, işte düğününde ne yapması gerektiğini, işte... E Trend topikleri vesaire son hırslı bir şekilde takip ediyor ve onun dışında kalmak istemiyor aslında çoğu bunların. Tabi herkesin kendi düzeyine göre yani kimisi işte bunu tüketim alanında yaparken kimisi akademik mecrada yapıyor. Yani orada da bir kendini kabul ettirme belli şey yani her alanda var bu. Arkadaşlar onu demek istiyorum. Şeyler var. Sizin referans e, gruplarınız var her alanda. O referans gruplarının onayını istiyorsunuz. E, çünkü onların onayı olduğu zaman kendinizi başarılı, iyi hissediyorsunuz. Yani yapmış, olmuş hissediyorsunuz. Burada önemli olan referans gruplarınız kimler? Yani siz kimlerin onayını e, tercih ediyorsunuz? Sizi işte Maide Sorusu 54. Ayet-i bunun için çok önemliydi. Allah'ın sevdiği insanlar hiç kimsenin kınamasından korkmayan insanlardır diyor. Evet birinci faktör olarak bu söyleniyor. Tabi burada öz de yapmamız gerekir arkadaşlar. Onları yeri gelince söyleyeceğim. Herhangi bir etiket taşımak istemiyor. Mesela dinin sürekli kendisini suçlu hissetmesine sebep olduğunu söylüyor. Dindar insanların, işte mesela konu komşu, aile büyükleri, öğretmenler, mesela İmam Hatip Liselerindeki İmam Hatip öğrencisi olup sonradan dinden uzaklaşanlar da var o çalışmaya katılmış olan. Onlar mesela İmam Hatip Liselerindeki öğretmenlerin kendilerini sürekli, işte cehennemlik çok kötü, çok bozuk, çok dejenere olmakla suçladığını ve sürekli dindarlarla konuşurken sürekli kendilerini kötü hissettiklerini söylüyorlar. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu e, net yazıda yaptığımız bir atölye çalışmasında <gülüyor> demiştim ki arkadaşlar size söyledim mi bilmiyorum burada. Kur'an-ı Kerim okuyorduk onlarla beraber yani bir ara çalışmamızın neticesini sonuca bağlamak için bir de Kur'an mealini okuyalım dedik baştan sona. Okurken dedim ki onlara yaptığınızı düşündüğünüz yerlere tık atın. Yani ben bu ayette söyleneni hani Allah tabii ki eksiklerimiz vardır yanlış anlaşılmasın. Eksiklerimiz olmakla beraber ben bunu yapıyorum. Yani işte örtünüyorum mesela ben kendim için söyleyeyim. Örtünüyorum. Allah'a inanıyorum. Ahirete inanıyorum. Meleklere inanıyorum. Kadere inanıyorum. Allah'ın haramlarına inanıyorum. Domuz eti yemiyorum. İçki içmiyorum. Yani bak bir sürü Kur'an'da anlatılan birçok şey var ki onları biz yapıyoruz çoğuna. Ee, ya hocam işte nasıl olacak falan dediler. Hayır lütfen bunu yapın dedim. Lütfen bunu yapın. Çünkü arkadaşlar. İnsanın din konusunda ve herhangi bir konuda mutfak konusunda mesela yemek yapmak konusunda çocuk yetiştirme konusunda herhangi bir konuda yani ama konumuz şimdi dindarlık dindarlık konusunda yapabildiklerinin farkında olması yapabil yapmak isteyip de şu anda yapamayacakları için yapamadık şeyler için büyük bir motivasyondur arkadaşlar çok büyük bir motivasyondur çok büyük bir özgüven sebebidir. Yani ben mesela oruca da böyle bakıyorum günümüzün en ciddi problemlerinden ahlaki anlamda en ciddi problemlerimizden birinin irade eksikliği olduğunu düşünüyorum ve orucun bu anlamda bize gece gündüz sabah akşam 30 gün boyunca her dakika arkadaşlar bize mesaj veriyor oruç yapabilirsin sen iradeni kuvvetlendirebilirsin çünkü sen bak oruç tutuyorsun gecenin üçünde üç buçuğunda kalkıp yemek yiyorsun. İşte bak iftar oldu, sofrayı kurdun ve yemiyorsun. Yani senin yemeklerin sen kazandın, sen pişirdin ama yemiyorsun çünkü kendini tutabiliyorsun. İmsak o demek zaten, kendini tutmak demek. Tutabiliyorsun, iftar olana kadar bekleyebiliyorsun. Bu neyi sağlıyor? Başka şeyleri de yapabilirsin. Dolayısıyla bu dindarların, din, dini anlatanların arkadaşlar sürekli muhatabının eksiklikleri üzerinden anlatması. Bu bireyselleşme ve kendini iyi hissetmek için dinden uzaklaşma ya yol açıyor o araştırmada ortaya çıktığına göre. İkinci sebep arkadaşlar akılcılık. Akılcılık ve bunun doğal sonucu olarak sekülerleşme. Yani hayatı anlamanın, hayatı anlamlandırmanın kutsal ve ilahi açıklamalardan arındırılması. Buna büyünün bozulması diyorlar. Arkadaşlar, bunda, burada da çok ilginç ayetler göreceğiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar hiçbir yerde aklı kullanmak eleştirilmemiştir. Hiçbir yerde. Tam tersine beni çok hayret ettirmiştir yani onu fark etmiş olmam Kur'an-ı Kerim'de. Çok genç yaşlardayken fark etmiştim. Kur'an-ı Kerim'de inkar aklı kullanmamanın sonucudur. Aklını kullanmayanlar inkar eder. Kur'an-ı Kerim'e göre. Birazdan size örnek ayetler söyleyeceğim. Ee, çok ilginç değil mi? Bizde öyle bir yargı oluşturulmuş ki arkadaşlar sanki din aklını kullanmamayı emrediyor. Tabi burada korkak ve kaçak güreşen ebeveynleri de suçlamak, suçlamak demeyelim de yani e, biraz hani onlara da ne yaptınız bakın nelere sebep oldunuz demek gerekiyor arkadaşlar. Yani çocuğu mesela az önce size söylediğim ayetlerde İbrahim Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi ben dirilişi görmek istiyorum. Nasıl diriltiyorsun, dirilteceksin insanları bana göster dediğinde işte az önce size söyledim uzun uzun. Cenab-ı Hak diyor mu sen kimsin sen kimsin sen inanmakla sorumlusun ben sana dirilteceğim diyorum dirilteceğim sen de buna inan. Demiyor ve ona hem de çok uzun bir çabayla. Ben tabii burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu akılcılık arkadaşlar, aklı takip etmek, e, efendim aklı kullanmak öyle basit bir şey değildir. Basit bir şey değildir. Yani e, mesela bu arkadaşlarımızın yani e, dinden uzaklaşma sebebi olarak kendi aklını ve kendi vicdanını kullandıklarını söylüyorlar yani teslimiyetçi ve işte ben bilmem falan bilir, şeyhim bilir işte falan alim bilir, bizim hocamız bilir, görüşünün onları rahatsız ettiğini, bunun yerine kendi akıllarını kullanmayı tercih ettiklerini söylüyorlar, peki o zaman hayatlarımıza bir bakalım arkadaşlar gerçekten hep aklın söylediğini mi yapıyoruz para harcama konusunda, para kazanma konusunda efendim okul başarısı, sosyal başarı, mutluluk efendim konusunda yani aklın derken buna bilim bilim, bilim zaten aklın ürünü bugünkü bilim e, üretilen bütün bilimler mesela beslenme konusunda aklın söylediğini mi yapıyoruz gerçekten? Bilimin söyle konu yani inan inanmaya gelince hayır ben onu tercih etmiyorum. Aklın söylediğini tercih ediyorum. Peki o, o zaman tutarlı ol. Diğer alanlarda aklın söylediğini yapıyor musun? Yani bunları tabii onlara söylemiyorum ben. Bakın çünkü onlar yok şu anda. Bizi dinlemiyorlar muhtemelen. Bizi biz birbirimize bunu hatırlatarak arkadaşlar aklı kullanmaktan korkmamak gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de 49 yerde yan, yanılmıyorsam geçiyor ve hepsinde de fiil olarak geçiyor. Akıl kelimesi hiçbir yerde isim olarak geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cenab-ı Hak aklın sürekli faal, sürekli etkin olmasını istiyor ve size söyleyeceğim ayeti kerimeleri tam tersine bu, bu iddianın yani bu araştırmada ortaya konan iddianın tam tersine Kur'an-ı Kerim aklı kullanmazsa insanın inkara düşeceğini akıllarını kullansalardı inkar etmeyeceklerini söylüyor. Bu da çarpıcıdır arkadaşlar. Yalnız tabii şu var çocuklarımızın bize getirdikleri sorular karşısında ben bu dinden uzaklaşma cereyanı karşısında asıl sorumluluğun Yetişkinlere düştüğünü düşünüyorum yani o e, gençlerin en yakınlarından başlayarak çevrelerinde anne baba öğretmenleri işte kim varsa yani ulaşabildikleri onlarla e, temas halinde olan yetişkinlerin bir numaralı e, sorumlu olduklarını düşünüyorum. Yani diğer o imtihan vesaireler hariç hani. Neden arkadaşlar? Çünkü e, ben şuna şahit oldum bugüne kadar belki belki yani saymadım keşke bir kayıt tutsaydım ama 60-70 tane böyle işte çocuğum dinden uzaklaşıyor başını açıyor namazı terk ediyor deist oldu ateist oldu veya oluyor lütfen yardım edin işte ben ona hangi kitabı okutayım hangi videoyu izleteyim işte çocuğumla konuşur musunuz mesela öyle teklifler de var hiç kimse şunu demiyor ben ne yapmalıyım yani ben neyi eksik yaptım ve ne yapmalıyım Arkadaşlar tabii e, bunun e, hani bazen geç kalmış olabiliriz. Ama e, şunu söyleyeyim çocuklarımıza e, akıldan uzak, tutarsız, hikmetsiz bir din öğretiyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü çalışmıyoruz. Çalışmıyoruz yani okumuyoruz, araştırmıyoruz, öğrenmiyoruz, takip etmiyoruz. Bilim o kadar büyük bir hızla ilerliyor ki arkadaşlar. Mesela çocuk diyor ki. E ee, şöyle bir soru soruyor. İnsan ee, insan ahlaklı olmak için dindar olmak zorunda mıdır? Yani din hiçbir dine inanmayan ama ahlaklı olan insanlar var. İşte orada mesela ahlaktan kastımızın ne yani onu olur mu öyle şey? Ahlaksız dindarlık mı? Şey din din olmadan ahlak mı olur? Ne saçmalıyorsunuz diye cevap vermek bir cevap mıdır sizce yani? Arkadaşlar ben bu konuda yani inanç ve ahlak yani daha doğrusu inançlı ve dindar bir nesil yetiştirme konusunda anne babanın ebeveynin kendi başarısı, başarı demeyelim de yani görevini yapıp yapmadığı diyelim çünkü sonuç her zaman muvaffak olmayabiliriz biz işte Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri de var ona imtihan diyoruz o zaman biz elimizden geleni yapıp yapmadık mı burası önemli yani süreci doğru yönettik mi bunu bilme konusunda şöyle bir kriterim var arkadaşlar eğer bir çocuk yaşı büyüdükçe özellikle de işte Blue'la beraber 12, 15, 18, 20'ye kadar 25'e kadar hatta yani kendisi de bir yetişkin olarak hayata katılana kadar yaşı büyüdükçe İlerledikçe dünyayı tanıdıkça eğer dünyadan ona gelen mesajları gördüğü olaylar tartışılan konular işte okuduğu kitaplar arkadaşları arasında konuşulan konularda gelip size sen ne düşünüyorsun anne böyle bir konu var senin fikrin nedir bu konuda diyorsa sizinle o konuyu tartışmak sizinle konuşmak istiyorsa siz süreci doğru yönetiyorsunuz demektir. Ve kendinizi geliştiriyorsunuz ki o çocuk sizde bir şey bir cevap bulabileceğine güveniyor demektir. Bu çok önemli arkadaşlar. Yoksa bizden böyle tutarsızlıklar sürekli, Efendim aklı, şey yapmak, iptal etmek, rafa kaldırmak, işte falancaya teslim olmak. Siyasi liderine falan kitaba falan şeyhe o ne diyorsa odur onun dışında işte o şu, bunun dışındaki kitapları okumayın vesaire bunların artık arkadaşlar tamamen e, bu dünyada şu andaki yaşadığımız dünyada hiçbir işe yaramadığını tam tersine işe yaramamakla kalsa gene belki nötr kalırdı çocuklarımız tam tersine itici uzaklaştırıcı dinden çıkarıcı e, yol metotlar olduğunu bilmemiz lazım. Üçüncü sebep olarak e, o araştırmada mekan ve etkileşim konusu ele alınmıştı. E, efendim yani çocuklar dünyaya açılıyorlar hele bugün internet ortamı var bütün dünya evlerinin odasında efendim bulundukları yerler görüştükleri insanlar tanıştıkları insanlar onların kendi değerlerinin mutlak değerler olmadığı konusunda kuşkuya düşürüyor ve kıyaslamalarına sebep oluyor ve bunun da artık önüne geçilemez yani dünya artık 50 yıl öncesine internet öncesine dönemez hiçbir zaman. Efendim e, bununla ilgili e, işte bu da bir faktör diye uzun uzun açıklanıyor. Ve son olarak da arkadaşlar e, bilhassa Türkiye örneğinde e, dindarların e, toplum önderleri olarak yani bu işte az önce imam hatiplerdeki öğretmenlerden tutun da e, siyasi veya idari e, mekanizmalarda e, toplum önüne geçmiş insanların e, gençler nazarında Efendim e, ahlaki açıdan e, itikadi açıdan tam hani olması gereken bir Müslüman örneğini ortaya koyamamaları yani e, yetişkinlerin diyelim biz yetişkinlerin ama bilhassa topluma önderlik yapan yetişkinlerin gençlere e, dindarlığı sorgulatacak tipler olması böyle bir e, izlenim oluşturulması Ben bu izlenimin oluşmasında Bizim payımız olduğunu kabul ediyorum yetişkinlerin payı olduğunu ama çok sistemli bir şekilde efendim medyanın ve sosyal medyanın da topluma önderlik etmesi muhtemel olan kişileri dünya çapında yani dikkat edin dünya çapında işte Amerikalı bir takım Müslüman önderler var onlar hakkında hemen bir takım haberler yayılıyor hemen e, kimisi iftira olan kimisi gerçek olan bir günahını bir hatasını hemen anlatıyorlar hemen yayıyorlar ki gençler e, efendim onlardan etkilenmesinler onlardan uzaklaşsınlar uzak dursunlar diye bu arada çok ilginç bir şey okudum e, kaynağını bilmiyorum ama e, konuyu çok e, güzel toparlayacak o bakımdan onu da söyleyeyim e, sonra size ayet numaralarını vereceğim arkadaşlar bir Küçük bir yazıdaydı bu Uhud savaşında tepeyi okçular tepesini terk eden sahabelerin isimleri var mı bir liste olarak bir yerde geçiyor mu arkadaşlar? Yani bakın bu kadar siyer okuduk bu kadar İslam tarihi okuduk kaynakları okuduk belki vardır bir yerde ama kıyıda köşede kalmıştır muhtemelen. Yani ben hiçbir yerde onlar şunlardı, şu kişilerdi işte ganimet peşine koşup tepeyi terk ettiler ve bir savaşın kaybedilmesine sebep oldular. Onların isimleri şunlardı, orada peygamberimiz şunları görevlendirilmişti. ve işte orada kalan 5-6 kişi var onlar şehit oldular. Kaçanlar, menfaatleri için görev yerini bırakanların da listesi şunlar. Böyle bir liste var mı arkadaşlar? Yok. Çünkü ayıplar anlatılmıyor bunun altını çizelim yani birbirimizin ayıbını o kadar çok konuşuyoruz ki yani bana şuradan kaç tane yok çeneniz görünüyor yok saçınız görünüyor yok bileğiniz görünüyor diye mesajlar geliyor arkadaşlar. Birbirimizin böyle bir şey dedektör var elimizde ve kim nerede hata yapıyor? Neresinde bir hata bulabilirim? gibi bir yaklaşım içerisinde olabiliyoruz. İşte bu da arkadaşlar ne oluyor? Herkesin ayıplarını konuştukça siz zannediyorsunuz ki o ayıpları konuştukça o ayıpların yapılması azalacak. Halbuki neye sebep oluyor bu biliyor musunuz? Ya bunlarda bir iş yok ya bunların peşinden gidilmez. Baksana işte falan canın şöyle bir hatası var. Filancanın da böyle bir hatası var. Bunun da ahlaki kusurları var. Bu da ticarette yolsuzluk yapmış. Bu da şurada böyle yapmış. Yani bunların çok fazla konuştuğu... Ben örtbas edelim demiyorum yanlış anlaşılmasın sakın ama hani böyle de bir sonucu olduğunu bilelim gençlerin dinden uzaklaşmasına ve yani yok hani nerede iyi bir örnek bir Müslüman mı var deyip tamamen e, bırakmalarına da yol açabiliyormuş arkadaşlar. Şimdi e, anlatmak istediklerimin bütün ana fikirlerini e, dört konuyla da ilgili size söylemiş oldum. Gelelim ayetler neler söylüyor. Kur'an-ı Kerim birinci maddeden başlıyoruz. Bireyselleşme, özgürleşme ve işte ben önemliyim, benim tercihlerim önemli yaklaşımı günümüzde dinden uzaklaşma sebepleri arasında sayılıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim de kişisel sorumluluk anlamında bireyselleşmeyi vurguluyor arkadaşlar. Mesela kimse kimsenin günahını yüklenemez. Herkes kendi günahından sorumludur. Kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de? Kalabalığa uymamayı işte Maide suresi 54. ayeti kına, hiçbir kınayanın kınamasından korkmamayı emrediyor. Kalabalığa uymamayı emrediyor. Tabi-metbu ilişkisinin anlatıldığı kaç tane yer var? Yani sen birilerinin arkasından gidersen körü örüne kıyamet gününde bu senin için mazeret olmayacak diye kaç tane ayet-i kerime var? Bana sorarsanız arkadaşlar birey, bir insan birey olmadan dini yaşayamaz. Atalarımın yolundan gidiyorum diyenler eleştiriliyor bakın işte bizim biz böyle gördük bizim örfümüz adetimiz yaşam tarzımız budur diyenler mesela Mekkeliler böyle karşı çıkıyorlardı Peygamber Efendimiz'e ve o Mekke'nin ilk günlerinde iman edenleri düşünün Peygamber Efendimiz'e inananları düşünün mesela ailesine tek başa Musab bin Umeyr'i düşünün arkadaşlar o birey olmasaydı iman edebilir miydi Peygamberimiz'e? O annesinin, o güçlü ailesinin, o zengin yaşamın etkisi altında olsaydı, onlar tarafından manipüle edilmeye çok açık olsaydı Müslüman olabilir miydi? Yani çocuğumuzun bireyselleşmesinden korkmamalıyız. Bu korkuyu terk etmeliyiz arkadaşlar. Eğer biz ona mesela çoğu kişi... Benim şahit olduğum yine bir şey. Çocuğunu mesela diyor ki işte güzel doğru biriyle evlendirmem lazım diyor. Böyle doğru birini arıyor. Halbuki benim kanaatimi söyleyeyim arkadaşlar. Allah yanıltmadı şimdiye kadar çok şükür. Siz doğru bir çocuk yetiştirmişseniz zaten o yanlış biriyle evlenmez. Siz yanlış bir çocuk yetiştirmişseniz onu doğru biriyle evlendirseniz ne olacak? Anlatabildim mi? Yani bakın bireyin Yetişmiş olması, bireyin e, kendi tercihiyle, kendi bilinçli tercihiyle, dinde zorlama yoktur ayetini de düşünün, parantez açıyorum şimdi, baskı insanı mümin yapmaz arkadaşlar, münafık yapar münafık çocuklar yetiştirirsiniz. Benim çocukluğumda, gençliğimde yani bazen böyle zorla başına örtürülenler olurdu ailelerde, geleneksel ailelerde. Onlar başörtüyü çantalarında taşırlardı. Efendim sokağa girdi, evin sokağına girdikleri zaman başlarını örterlerdi. Kapıdan çıkarken başlarını örerdi. Bu yani şey mi? İdeal bir Müslümanlık mı? Onun için baskıyla değil, onun birey olmasını ama inanan bir inancı tabii ki ona anlatacağız, destek olacağız işte az önce onları da söyledim. Bakara Suresi 48. Ayet öyle bir günden korkun ki o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez hiç kimseden şefaat kabul edilmez hiç kimsenin yerine başkası kabul edilmez onlara asla yardım da yapılmaz yani kıyamet günü tek başına olacaksın ona göre dünyadayken her adımın sorumluluğunu üstlen ona göre adım atlıyor yani Kur'an bize birey olmamızı teşvik ediyor aslında burada dinden uzaklaşan bireyselcilerle farkımız ne biz arkadaşlar birey olurken ilahi rehberliği kabul ederek birey oluyoruz. O ilahi rehberlikle bağını kopararak yani ben kişisel gelişim kitaplarında bütün bu modern, seküler işte bir hayat tarzını anlatan bütün metinlerde aslında dinle çelişen bir şey görmüyorum. Sadece ilahi olanla bağlarını koparmalarını istiyorlar. O bağı kopardığınızda ne oluyor? İşte az önce yukarıda söyledim. Siz Tam bağımsız olmuyorsunuz. Tam tersine işte o kapitalist dünyaya bağlanan birisi oluyorsunuz. Yani o kopardığınız ilahi olanla kopardığınız o bağı e, kapitalist dünya veya sizin işte e, tesirinde kaldığınız bohem dünya her neyse efendim onunla bağlanmış oluyorsunuz. Enam suresinin 164. ayet-i kerimesi mesela hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez velati zuru vaziratun mizra ukhra bu da Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Yani suçun bireyselliği esastır. Günahın benim üstüme olsun mesela böyle bir şey yoktur. A'raf suresi 38 ve 39. ayetler size az önce söylediğim tabi metbu ilişkisinin ahiretteki sonuçlarını anlatıyor. Yani ben filana uydum ya Rabbi o yüzden işte bana azap verme ona ver veya ona iki misli ver böyle tartışmalar yaşanacak bunların olmayacağını siz başkasına uymuş da olsanız hayatınızdan sorumlu olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 41. ayeti kerimede mesela bu da aynen Kafirun suresindeki gibi benim yaptığım bana sizin yaptığınız size aittir Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. Ve bunu peygamber efendimiz kendisini yalanlayanlara söylemesi böyle söylemesi emrediliyor. Bunlar sadece örnek ayetler arkadaşlar. Bu konuda epey malzeme var yani Kur'an-ı Kerim'de. Sebe suresi 25. ayeti kelimede de ki bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu olmayacağınız gibi sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. Bir tek orada işte söylediğim gibi emri bil maruf yani hatırlatma görevim var benim topluma. Neden arkadaşlar? Çünkü din toplum olmadan yaşanmaz. Tek başınıza yaşanmaz. Din tek başınıza yaşanabilecek olsaydı arkadaşlar hicret emredilmezdi. Hicret yapılmazdı. Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerle ibadetleri düşünün arkadaşlar. Namaz bireysel bir ibadet midir sizce? Namaz cemaatle yapılan bir ibadettir arkadaşlar. Elmalı Hamdi Hazır diyor ki namazın diyor yerine getirilmiş olması için diyor. Ya yerine getirilme şekli üçtür diyor. Efendim tam eda, kamil eda, nakıs eda ve kaza. Kamil eda vaktin içinde cemaatle kılınan namazdır. Nakıs eda yani noksan yerine getiriyorsun ama noksanlığı var. Vaktin içinde tek başına kılınan namazdır diyor. Kaza ise vaktin dışında kılınan namazdır diyor. Yani bütün namazla ilgili bütün emirlerin Kur'an-ı Kerim'de ceni silgısıyla gelmiş olması bile namazın topluca yapılması gerektiğini, zekat bir başkası olmadan verilemez, haç bir toplulukla yapılır. efendimiz Düşünün yani bütün ibadetlerde oruç belki çok bireysel hani Allah ile bizim aramızdadır. Ama geri kalan bütün ibadetler bir topluluk gerektirir. Ahlak bir topluluk gerektirir. Ahlaki emirleri düşünün. Kur'an-ı Kerim'deki arkadaşlar toplum tarafından yaşanması gerekir. Elbette siz yani ahlak dışı, din dışı bir toplumda kalmışsanız çaresiz bir şekilde tabii ki tek başınıza olabileceğiniz kadar olmaya gayret edersiniz. Ama hedef o değildir. Onu demek istiyorum. Hedef e, inanan... Ahlaki erdemlere göre, dinin ahlakın hukukuna göre yaşayan bir toplumla birlikte dini yaşamaktır. Mesela ataların yolundan ayrılmamak hakikatin reddi için Kur'an-ı Kerim'de bir gerekçe sayılabilir mi? Yani işte bireyselliği yine destekleyen ifadeler bunlar bana sorarsanız. Yani senin atalarının yolunu izlemek, izlemen... Ee, Allah'tan gelen mesajı reddetmen için bir gerekçe olarak kabul edilmemiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresi 170. ayet, Maide suresi 104. ayet. Efendim bunlar dediğim gibi örnek ayetler. Gerçekten sayamayacağınız kadar çok ayet var bu konuyla ilgili. Bir de arkadaşlar bu bireyselleşmenin bir cümleyle geçti az önce yukarıda ama biraz daha açalım. Bireyselleşmenin aynı zamanda bana sorarsanız alt metni, ben canım nasıl istiyorsa öyle yaşamak istiyorum demektir yani haz eksenli yaşamaktır arkadaşlar yoksa gerçekten hani bütün sorumluluklarını üstlenmiş toplumla dengeli bir ilişki kurmuş aldığı kararların neticelerini göğüsleyen ve bunu hani vakur ve cesur bir şekilde yaşayan sağlıklı olarak bireyselleşmiş çok az insan var gerçekten hani o seküler dünyada da dolayısıyla bu işte hevasını, nefsini, hazlarını tercih eden ve bunu kendisine ilah edinen ve bunu da işte özgürleşme ve bireyselleşme çeşitli böyle güzel ambalajlarla paketliyorlar bugün. Ama Kur'an-ı Kerim bunu çok açık bir şekilde deşifre ediyor arkadaşlar. Mesela Furkan suresi 43 ve 44. ayetlerde kendi arzularını, bayağı arzularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Bakın nefsinin. Tanrı olmasından bahsediyor. Şimdi sen bu adamı doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Bakın akıl da etmiyorlar onlar çünkü haz eksenli artık akıl haza hizmet ediyor ilkelere değil. Arkadaşlar aksine onlar başka değil bir hayvan sürüsü gibidirler. Haz eksenli yaşamak insanı hayvanlaştırır. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar diyor. Bu ayetlerin tefsirlerine bakmanızı hararetle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar Casiye suresi 23. ayet-i kerimede de arzularını Tanrı yerine koyan Allah'ın kendisini saptırdığı sapmayı tercih ettiği için saptırdığı kulağını ve kalbini mühürlediği gözüne de perde çektiği bir kimseyi tasavvur et onu kim yola getirecek diyor. Arzularını ilahlaştıran kişi için soruyor bunu. Bu ayetin tefsirinde, Kur'an yolu tefsirinde çok güzel açıklamalar var okumalısınız arkadaşlar. Bir başka bu bireyselleşmenin sonuçlarından birisi veyahut da ona götüren e, sebeplerden bu sebep ve sonuç her zaman e, iç içe olabiliyor. Vahyin getirdiklerinin nefsin hoşuna gitmemesi arkadaşlar. Yani bakıyor eğer şeyse mesela bunlar çünkü e, dinsiz olmuyor bunların hepsi. Mesela uzak doğu dinlerini tercih ediyorlar. New Age movements denen yeni üretilmiş bu çağın e, insanı için üretilmiş dinler var. Onları tercih edebiliyorlar. Yani bir inanç sistemleri olabiliyor. E, orada benim gözlemlediğim arkadaşlar şöyle bir inanç istiyorlar. Bir uhrevi sorumluluk olmasın. Dolayısıyla reenkarnasyon mesela çok elverişli buna. Uhrevi bir sorumluluk yok. Hesap yok yani. Hesap olmayınca kural da yok. Yani benim hayatımla ilgili bugün şunu yapmam gerekir, bunu yapmamam gerekir. Böyle ahlaki, vicdani, hukuki, şer fark etmez. Kural olmasın, ben işte aklımla, hazlarımla ben karar vereyim. Ben ne olmak istiyorsam onu yapayım. Bu postmodern bir yaklaşımdır. Hakikat yok yani benim dışımda uymam gereken bir hakikat yok. Efendim ben benim ne ben ne olmak istiyorum budur önemli olan. Mesela şimdi oraya girecek vakit yok ama eşcinselliğin falan da altında zemininde bu söylemler var arkadaşlar. Ve mesela bu Kur'an-ı Kerim'de ele alınıyor bu konu arkadaşlar. Daha Kur'an-ı Kerim nazil olurken dahi insanlar şunu demişler. Bize bu Kur'an'dan başkasını getir. Yahut da onu değiştir. <gülüyor> Yani bize göre organize et, yeniden organize et. İşte tarih boyunca bütün vahiyler, Kur'an dışındaki bütün vahiyler bu yüzden tahrif edilmiştir. Çünkü sizin hevanıza, nefsinize uymuyor. Ben genç arkadaşlara diyorum ki Kur'an'ın bizim nefsimize uymaması kadar normal bir şey olabilir mi arkadaşlar? Tabii ki uymayacak çünkü nefsini eğitmek üzere geldi. Nefsini terbiye etmek, tekamül ettirmek, seni geliştirmek üzere geldi. Böyle olan hiçbir sistem nefsin arzularına uymaz. Mesela sen dünya çapında bir tenisçi olmak istiyorsun. Dünya çapında bir piyanist olmak istiyorsun. Bak seküler örnekler veriyorum. Dünya çapında ne bileyim yani herhangi bir şey, bir meslek, manken olmak istiyorsun mesela. En kötü örneği vereyim. Olmak istiyorsun. Bunlar ne kadar çilekeş yollardan geçmeni gerektiriyor biliyor musun? Uykunu düzenleyeceksin, egzersizler yapacaksın, kan ter içinde kalacaksın efendim işte bir kilo bile alamazsın yani hiçbir istediğin şeyi yiyemeyeceksin yani ne kadar büyük fedakarlıklar ve büyük bir disiplin gerektiriyor. Dolayısıyla seni ister dünyevi ister uhrevi olsun bir yerden alıp bir yere getirmeyi vaat eden hiçbir sistem arkadaşlar nefsin hoşuna gitmez. Ha burada. Senin motivasyonun ne kadar kuvvetli. Yani burada da işte Kur'an-ı Kerim ahiret inancını çok vurgulu bir şekilde öne çıkarıyor. Yani ben onu şöyle diyorum. Ahiretten dünyaya bakmadığımız zaman dinin yaşanması çok zor. Ahireti o kadar detaylı anlatıyor ki orada kendinizi hayal edeceksiniz ve bu dünyaya oradan bakacaksınız. O zaman bu dünyadaki fedakarlıklarınız ve bazı vazgeçtiğiniz şeyler size önemsiz görünebilir. Görünür yani. Ama bu dünyadan oraya bakmak orası o kadar uzakta ki hele de aklı mea, meaş denen yani kısa akıl deniyor buna. İslam ahlakçıları aklı ikiye ayırmışlar. Aklı meat ve aklı meaş. Efendim zaman da tabii böyle su gibi akıp geçiyor. E, sadece bu dünya işlerine eren akıl yani kısa düşünen, uzun vadeli düşünmeyen akıl arkadaşlar nasıl haz alırım diye düşünüyor. Nasıl mutlu olurum, nasıl canımın istediğini yaparım. Bu, akıldaki, bu aklın zekası arttıkça, kabiliyetleri arttıkça e, hazlarını elde etmek için başvurmayacağı yol Kalmıyor ve toplum için daha fazla giderek daha fazla riskli bir insan haline geliyor. Aklı meaat me ise uzun vadeli vaat ve vaidi dikkate alan uzun vadeli düşünen ben burada böyle yapıyorum ama bunun sonu ne olacak ahiretteki sonu ne olacak işte onun olabilmesi gerekiyor bu hazların kontrol edilebilmesi için. Bu konuda da vahyin getirdiklerinin nefsin hoşuna gitmemesiyle ilgili Bakara suresi 87. ayet-i kerime. Ee, orada anahtar cümle şu uzun bir ayet ne zaman size bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse büyüklendiniz kimini yalanladınız kimini de öldürdünüz diyor İsrailoğullarına hitap eder yani bu tarihte de yapılmış bir şey Maide suresi 70. ayet yine İsrailoğullarından bahsediyor ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse bir kısmına yalancı dediler bir kısmını da Öldürdüler diyor Muhammed suresi 25 ve 26. ayeti kerime e, buraya biraz dikkat edelim doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere tam bugün işlediğimiz konu arkadaşlar doğru yol kendilerine apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş. İşte o süslü kelimeler, süslü açıklamalar, çok güzel felsefi, sosyolojik böyle bir şey var, paket var orada, güzel ambalaj var. Ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir diyor. Lütfen ayetin tefsirine bakın. İkinci maddemiz akılcılık ve onun sonucu olan dünyevi iyileşmeydi. İslam Asıl akıl maddesini okumanızı hararetle tavsiye ediyorum. Ben buraya kısaca özetledim ama şu anda size aktaramayacağım. Kur'an-ı Kerim'in aklı kullanmamayı inkar sebebi saydığını ve şiddetle eleştirdiğini söylemiştim. Arkadaşlar Enfal Suresi 20-23. ayetler mesela onları... Eleştiriyor Rabbimiz. Yunus suresi 99 ve 100 bu akılcıların çok kullandığı bir ayettir ama bakın nasıl aslında bütünü aldığınızda nasıl çarpıttıklarını da görebilirsiniz. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hal böyleyken mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimsenin inanması mümkün değildir. O akıllarını kullanmayanları inkar bataklığında bırakır. Tabii çok çeşitli mealler var bakabilirsiniz. Yani ayet-i kerimede aklı kullanmamayı imansızlığa sebep olduğu için eleştiriyor. Anlatabiliyor mi? Bazıları da e, imanında teslimiyet noktasına ulaşmış olanları e, aklını kullanmadığı için eleştirirken bu ayeti delil gösteriyor. Bakın bu kadar da bağlamından koparıp kullanabiliyorlar ayet kelimeleri. Biz de yapıyoruzdur bazen Allah korusun. Enbiya suresi 10. ayet. İşte size bir kitap indirdik, içinde öğüt var, aklınızı kullanmayacak mısınız diyor. Haç suresi 46. ayet. Yeryüzünde gezip dolaşmıyor musunuz diyor. Efendim yine gözlem yapmayı ve aklı kullanmayı teşvik ediyor. Furkan suresi 44. ayet. 43 ve 44. ayet Hakeza yalnız bir öz yapacak yapmamız gerekirse arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de aklı kullanmayı bizlere teşvik eden ayeti kelimelerin mühimce bir kısmında yeryüzünü incelemekten bahsediyor. İşte inceleyin geceyle gündüz nasıl peş peşe geliyor dağlar nasıl duruyor kazık olarak işte gökten su nasıl indirdik size. Mesela Bakara suresi 164. ayet bunlardan bir tanesi. O sayısız gene bu konuda ayet-i kerime var. İşte akıllı, aklını işleten bir topluluk için elbette bunlarda bulutlar, rüzgarlar sayılıyor. Mesela yağmurlar zikrediliyor. Denizlerde seyreden gemilerden bahsediliyor. Bunlarda aklını kullanan bir bir topluluk için nice deliller vardır diyor. Özeleştiriyi şurada yapmalıyız. Biz bu ayetleri arkadaşlar işte göklere bakmaz mısınız? Oturuyoruz böyle gökyüzüne bakıyoruz. Ey Allah'ım nelere kadirsin ne kadar güzel şu bulutlar falan diyoruz. Bunu kastetmiyor arkadaşlar. Burada e, bizim dikkatimizi doğ doğaya, tabiata, işte o düzene çekip sonra da aklınızı kullanmıyor musunuz? Derken bilim üretmemizi istiyor. İşte Müslümanlar tarihte bunu yaptıkları sürece güçlü olmuşlar ve çoluk çocukları dinden uzaklaşmamış arkadaşlar. Yani şimdi bugün bir genç tabii bu biraz sığ düşünmenin, sığ düşünen bir zihnin sorusudur ama itirazıdır ama çok büyük ölçüde bize gelen bir sorudur. Efendim gençlerin çok sorduğu sorulardan bir tanesi de madem İslam hak din, neden Müslümanlar bu kadar geri? arkadaşlar. Bunun cevabını biz yetişkinlerin oturup düşünüp vermesi gerekir Nahil suresi 12. ayet-i kerime sadece iki tane örnek aldım belki onlarca yani 50-60 belki saymadım ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de doğayı çalışmamız gereken bilim üretmemiz gereken gözlem yani deneysel metot empirik metot aklı kullanma efendim felsefi metodun teşvik edildiği ama bu alanlarda bugün hele neredeyse yok gibiyiz arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e göre akıllı kime denir? Bir de bu var. Çünkü biz akıllı deyince e, ne anlıyoruz? E, akılcı deyince bugün ne anlaşılıyor? Ama Kur'an-ı Kerim'de akıllı kimse kimdir? Bununla ilgili Zuhruf Suresi 18'e bakabilirsiniz. Ali İmran Suresi 7. ayete bakabilirsiniz. Bakmalısınız. E, ve ben size en hararetle Rahat Suresi 19 ve 22. ayetler arasını tavsiye edeceğim. Orada akıllı insanların vasıfları zikrediliyor arkadaşlar ee, onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren yeminlerini asla bozmayan Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan Rablerine saygıda kusur etmeyen hesabın kötü sonuç vermesinden korkan Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden namazı dosdoğru kılan kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan kötülüğe iyilikle karşılık veren kimselerdir. Yani biz bu vasıfları yetişkinler olarak kendimiz kazanmalıyız ki bir defa Allah katında akıllı sayılalım yani ee, inşallah diyelim. Ee, bu akılcılığın bir sonucu olarak sekülerleşme de e, insanların gençlerin bilhassa dinden uzaklaşma sebepleri arasında zikrediliyor. E, Kur'an-kerimde biliyorsunuz dünyevileşme yani dünyanın bir numaralı hedef haline gelmesi insanda. Ve e, ahiretin unutulması hesabın göz ardı edilmesi e, tabii tutarlı bir zihin arkadaşlar dünyayı bu kadar önemsiyor ve bunu hani bir değer olarak bir hayat tarzı olarak kabul ediyorsa e, ahiretle ilgili de bir açıklama yapması lazım. Ne yapacak bu sefer tutarlılık adına onu reddediyor orayı reddediyor. E, Ali İmran suresi 14 ve 15. ayetler e, insana dünyanın nasıl cazip ve süslü kılındığını fakat takva sahiplerinin bundan daha iyisi olan ahirete yönelik yani takva sahibi dünyayı bırakır anlamında değil arkadaşlar. Dünyanın yerini bilir, yerini bilir. Her şeyi bir sıralama içerisinde doğru yerde kullanır e, Kur'an-ı Kerim'e göre. Kur'an yolu tefsirinden yine uzun bir alıntı yapmışım onu okumayı size bırakıyorum. En'am suresi 32. ayet-i kerime bu da Kur'an'da birkaç yerde geçer. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir arkadaşlar Allah katında. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Araf suresi 175 ve 176. ayet-i kerimeler. İbrahim suresi 3. ayet-i kerime. Ee, mesela Allah yolundan insanları alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyen kişilerin dünyayı ahirete tercih eden kişiler olduğunu söylüyor. Nahil suresi 106 ve 107. ayeti kelimeler. Ee, hakeza arkadaşlar iman ettikten sonra Allah'ı inkara sapan kalp, e, kişi kalbini inkara açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır diyor. Tamam ne var bunda hani diyeceksiniz. Bu yani bu duruma düşmeleri imandan sonra inkara düşmeleri ve Allah'ın gazabını hak etmeleri dünya hayatını ahirete tercih etmeleri yüzündendir diyor. Çok açık yani çok açık. Kasas suresi 60. ayeti kerime arkadaşlar. Secde suresi 14. ayet-i kerime. Dünyayı ahirete tercih ettiğiniz için bugün bu azabı tadın diyor mesela Rabbimiz orada Casiye suresi 34 ve 35. ayet-i kerimeler kıyamet günü azaba maruz kalan insanlara anlatırken bu azap ayetlerimizi alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir diyor mesela. Fatır suresi 5. ayet-i kerime dünya sakın sizi aldatmasın diye insanları uyarıyor. Allah katında dünyanın gerçek mahiyeti Nedir? İşte az önce de söyledim, oyun ve eğlenceden ibarettir. Ankebut suresi 64. ayeti kerime, Ahkaf suresi 35. ayeti kerimede de kıyamet günü dirildiğimizde bu dünyada günün bir kısmı, birkaç saat kadar kalmış gibi kendimizi hissedeceğimizi, dünyanın bize öyle geleceğini söylüyor. Efendim özellikle zaman içinde zaman konusunun anlatıldığı, en başta söylediğim o Bakara suresinde, Üzeyir aleyhisselam olduğu söylenen o kişinin 100 yıl uyutulup, yıldan sonra diriltilince e, ne kadar kaldın deyince bir gün veya bir günün bir, birazı e, diye cevap veriyor biliyorsunuz. Yani e, her şeyimizi bağladığımız, bütün değerlerimizi uğruna reddettiğimiz dünya dirildiğimizde bize birkaç saat kadar gelecek arkadaşlar. O birkaç saat içindeki davranışlarımızla da sonsuz hayatı, inşa ettiğimizi haber veriyor bize Kur'an-ı Kerim. Ve Hadid suresi 20. ayet-i kerime dünyanın gerçek mahiyetini bize anlatıyor. İmansızların dünya hayatının gerçek mahiyetini asla bilemeyeceğini söylüyor Rabbimiz. Müminun suresi 112 ve 114. ayetler arası. Böylece arkadaşlar bu akşam size insanların dinden uzaklaşması konusunu inceleyen e, sosyolojik bir araştırmadaki dört faktörden ilk ikisini Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini anlatmış oldum. Aslında dördünü de anlatmam gerekiyordu. Fakat çok sıkıştırmak istemiyorum. Üç ve dördü bir sonraki konuyla birleştirerek inşallah e, efendim haftaya anlatırız. Hepinize hayırlı geceler. Allah'a emanet olunuz.